Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat, bugün 26 Temmuz Pazartesi, yıl 2010, ay 7, gün 207, Hızır 82 1431, hicri Şaban 14, 1426, Rumi Temmuz 13 Berat Kandili Fırtına Günün Tarihi 54 yıl önce bugün 26 Temmuz 1956'da Mısır, Süveyş kanalını millileştirdi. 65 yıl önce bugün 26 Temmuz 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız ülke Türkiye'ye sığınan Japonya'nın Portekiz Büyükelçisi Samuray soyundan Shinchi Chiba önce eşi Miyoko'yu öldürdü. Sonra harakiri yaparak hayatına son verdi. Çift Ankara Cebeci Asri mezarlığına gömüldü. Büyükelçi savaş sonucu savaş suçlusu ilan edilebilirdi. Oğlu Kazuo Chiba ve torunu Akira Chiba da baba mesleğini seçtiler. 1979 yılında oğul Kazuo Açiba Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü iken görev gereği yolu Ankara'ya düşünce anne ve babasının kemiklerini alıp Çiba ilindeki mezarlığa götürdü. Yemek listesi gün 207 yaprak dolması zeytinyağlı bakla salata meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif de... takvimi. herkes. Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete Ömer Madra, Abi Haligua Ve Gürkan ile birliktesiniz Günaydın. Günaydın Rough Justice Vahşi Adalet Rolling Stones'dan Dinlediğimiz bir parçayla Açtık son albümlerinden Birinden geliyordu Ve asıl çalma sebebimiz de Mick Jagger'ın ya da daha etraflı söyleyecek olursak, Sir Michael Philip McJagher'ın. İngiliz müzisyen, şarkıcı, besteci, prodüktör ve showman. Aynı zamanda da Rolling Stones grubunun, efsane bir Rolling Stones grubunun da baş solisti. Onun doğum gününü kutladık. 1943'te bugün doğmuştu 26 Temmuz'da kendisi. Aynı zamanda bazı filmlerde de oyun, oyunculuk da yapmış olduğunu biliyoruz. Yani biraz Sezar Fen karakterli. Ebedi gençlerden bir tanesi. Evet haberlere bakalım şimdi. Bu yaz sıcaklarında çok sayıda fazla sıcak haber var. En önemlisi, benim gözüme görünen en önemlisi o şeyden bu yana, Pentagon Papers'dan bu yana Amerikan ordusu Pentagon'la ilgili en büyük çaplı açıklamaların gelmesi. Yani işgalin gerçekliğini ortaya koyan muazzam bir şey çıkmış ortaya. Depo. Hı hı. 90 bin belge askeri, gizli askeri belge. Wikileaks diye <gülüyor> whistleblower diyorlar. Yani böyle sırları açığa çıkaranların bulunduğu bir site Wikileaks ve Amerikan askeri tarihindeki en büyük sızdırmalardan birisi oluyor. Britanya'da Guardian gazetesine İngiltere'de, şey Amerika'da New York Times'a ve Almanya'da da haftalık Der Spiegel'a sızdırılan 90 bin küsur belge varmış, açıklamalar varmış. Olayları, istihbarat raporlarını ...anlatıyor Afganistan'daki yaşanan cehennemi... ...olağanüstü bir şey... ...Wikileaks'e girip bakmak gerekiyor... ...daha önce hatırlanacaktır bu sitede... ...Wikileaks sitesinde yayınlanmış olan bir Iraklı gazeteciyle yardımcısının... ...öldürüldüğünü, helikopterden atış, açılan ateşle öldürüldüğünün... ...videosu da yayınlanmıştı... ...biz de ses olarak yansıtmıştık size... Bu müthiş bir şey yani 320 e, yani 320 Britanya askerinin ve binden fazla Amerikan askerinin öldüğü olayların yani batı için bedelinden bahsediyor. Sadece İngiltere ve şeyden Nick Davies ve David Lee yazıyorlar Guardian'dan. Tabi onlar da Britanya açısından bakmışlar meseleye. Ve e, yani çatışma, her bir çatışmayı da anlatarak gidiyor. 90 bin üzerinde belgeden bahsediyoruz. Ve bu tam da Barack Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın surge dediği yani yükseltme güçler, yüklenme stratejisinin giderek tel tel dökülmeye başladığı ve koalisyon diye adlandırılan Amerikalı, Amerikan, İngiliz ve diğer Batı ülkeleri askerlerinin de e, sayılarının ölümlerinin patır patır artmaya başladığı bir zamanda geliyor. İki de e, Amerikan asker Deniz Piyadesi galiba Taliban tarafından ele geçirildi. Kabil'in güneyinde Cuma günkü bir olay. Bu, bu da birisinin hı hı. öldüğünü birisinin de esir olduğunu açıklamış Taliban. Tam bu sırada geliyor. Peki bu loglarda <gülüyor> çok şey. neler var? Mesela bir kara ölüm ünitesi özel kuvvetlerin özel timler ölüm mangalarının Taliban liderlerini herhangi bir yargılamaya tabi, tabi kılmadan ya öldürmek ya yakalamak üzere emir aldıklarını gösteren bu emrin verildiğini, yargısız infaz emrinin verildiğini gösteren belge var. Sonra mesela Taliban'ın artık birtakım füzeleri yerden karaya şey yerden havaya füzelere sahip olduğunu ve bunları kullanmakta olduğuna dair bilgileri nasıl sumen altı ettiğini, örtbas ettiğini ya da koalisyonun bu Reaper diye adlandırılan yani Azrail bir anlamıyla Hı -hı. insansız hava araçlarını, drone denilen bu Heron'da Türkçesi, Türkçe'de marka olarak söyleniyor. Bunların da Taliban hedeflerini Nevada'daki bir üsten remote kontroller uzaktan kumandayla Yedi bin kilometre öteden, yedi bin mi? Öyle bir şey işte. On... Çok önemliyiz zaten. Burada mesela... iyice insan aradan çıkarıp insan öldürme işinin ekonomik matematik hale gelmesi işi herhalde önemli olur. Evet, belgelerde de koalisyonun, yani koalisyon denilen bu batılı işgal güçlerinin nasıl giderek daha fazla artan sayıda bunlardan kullandığını ve bir de mesela şeyi de çok detaylı olarak veriyormuş Taliban'ın yoğun bir e, yol kenarına yerleştirilen bomba kampanyasını nasıl yükselttiğini adım adım 2000'e yakın sivilin, 2000 civarında sivili bugüne kadar öldürdüklerini anlatıyorlarmış. Müthiş bir şey 2004 ile 2009 aralığı arasında 2009 sonuna kadar. Ocak 2004'ten başlayan bu, bu kayıtlarmış sadece. Enteresan bir cevap gelmiş şeyden. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan, Beyaz Evden ya da. Bu bilgilerin internete sızdırılmasını kınamış James Jones. Hı hı. Ve sorumsuzluk olarak nitelendirmiş bu bilgilerin sızdırılması. Ne diyorsun? Abi? Sorumsuzluk mu? Yani aslında nereden baktığımıza göre ise tabi sorumsuzluk. Çünkü bunların kapalı kalması, gizli kalması, insanların bilmemesi bunların devamı açısından önemli bir adım. Değil mi? Evet, ulusal güvenliği tehdit oluşturuyor demiş ayrıca. Eğer tabii bu ölümleri ulusal güvenliğin parçası sayarsak ve olan biteni. E çok sayıda Amerikan ve koalisyon askerinin hayatını da tehlikeye atıyor bu sorumsuz davranış demiş. E zaten ölüyorlarmış. En çok da... En beğeneceğin kısmı sona, sona sakladım senin için. Bize danışmadan <gülüyor> açıkladılar diyor. Ya Bunu aslında... Son, e, her şeyi basından öğrendik. Olacak iş değil diyor. Yani. Değil mi? Önce bize gelselerdi ki biz de bu işi susturabilmek için bir şeyler düşünebilseydik. Böyle olmaz ki diyor ki haklı. Bana ha, şeyi hatırlatıyor. Bu güvenlik meselesi gerçekten artık... E, Güvenliği en ağır şekilde tehdit eden, insanların güvenliğini en ağır te tehdit eden şey halini geldi gibi geliyor bana. Yani şu Almanya'daki e, birazdan vereceğimiz işte aşk geçidi ya da işte neyse aşk festivali, aşk yürüyüşü denilen festivaldeki 18 ölünün sebebi güvenlik. Polis güvenlik aldığı için öldü insanlar mesela. Evet. E, ama <gülüyor> tabi bu eleştirileri getirince de herhalde güvenliğe bir tehdit oluşturuyorsun falan filan sonsuz bir saçmalama durumu. Evet yani Pakistan istihbaratının Afgan direnişine yardım ettiği yönünde de Amerika'nın kaygılarına da yer veriliyormuş bu belgelerde. Yani son derece e, hakikaten Pentagon şey Vietnam Savaşı'nın bitirilmesinde oldukça önemli bir rol oynayan Daniel Ellsberg'in kendi sorumluluğuyla alıp çalışan Pentagon'daki 5000 sayfayı kız arkadaşında yardımıyla kaçak olarak fotokopileyip Ondan sonra da New York Times'a ve Washington Post'a göndermesiyle gerçekleşmişti. O tarihten bu yana en olağanüstü açıklamalar bunlar. Kuvvetle kınıyoruz demiş Beyaz Ev. Ve zaten açıklamada gördünüz mü sadece Bush döneminde demiş. Barack Obama dönemine ait bir belge var mı demiş. Bunu da sevdim ben. Yani Bush döneminde yapılmış bir şeyden bahsediyoruz demiş. Ne yapalım biz ondan sorumlu değiliz diyor. Yani müthiş bir şey detayını biz şimdi vermeyeyim. isteyenler Guardian sitesinden okuyabilirler. BBC de vermiş. Ya da Almanca okumak isteyenler de Der Spiegel'dan okuyabilirler. Ya da en iyisi Wikileaks diye bakıp internetten Hepsini görmek, seyretmek, okumak mümkün olabilir. Böyle bir şey. Burada geçelim bence bunu. Hı hı. Şiddetle arıyordu, ele geçirmeye şey yapmış tabii. WikiLeaks'in kurucusu, şimdi adını unuttum. Ama e, çok sayıda siteye aynı anda yükleme yaparak e, şey önlemeyi düşünüyor. Yani bir freak dedikleri bu şeylerin. Yani whiskey de olabilir genç biri. Yani bu kolayca e, çok büyük bir hakimiyeti var bilgisayar e, yazılımlarına hı hı. anlaşılan öyle yaptı ve çok e, utanç verici bir durumda başka bir Obama'dan falan bir açıklama gelecek mi bilmiyoruz ama. Böyle Amerika Genelkurmay Başkanı'ndan da bir açıklama var. Afganistan'da kaybolan iki askeri bulmak için insan avına çıkıldığını açıkladılar. Zaten tam da iki askerden birini yine böyle bir güvenlik gerekçesiyle yitirdi. Aslında e, yani benim okuduğum haberde şöyle anlatıyordu. E, bu insan avı başlıyor avlanan e, esir askerlerden biri. Çünkü çatışma çıkıyor çatışma sırasında da askerlerden biri ölüyor. Hmm. Yani birini öldürdüm diyor ama tam doğrulanamadı bu haberler diyorlar ama insan avı başlamış işte. Başka bir insan avından dolayı yeni bir insan avı bu değil mi? Daha önce arkadaşlarını öldüren hı hı. Afgan askeri için bir arama vardı. Şimdi hı hı. bir de bu kaçırılanlar... Ki zaten bütün bunlar baştan itibaren bir insan avına çıkıldığı için başladı. Böyle bir işte Usama Bin Laden'den bahsediyorum. Böyle evet. bir avlanma sezonu açıldı ve işte av başladığı anda av devam ediyor. Ne 15 senedir herhalde? devam ediyor işte 10 senedir 9 peki. Taliban Amerikalı e, Associated Press'in de ilginç bir haberi var. Taliban Amerikalı askerin cesedini tutuklu militanlarla takas etmeyi önermiş. Hmm. Girerler mi dersin? Bilmiyorum. Amerikalı askerler Cuma günü Kabil'deki üstlerden ayrılmışlar ve en son bindikleri zırhlı aracı militanların kontrolündeki Çar bölgesinde sürerken görülmüşler. Buraları Amerikan NATO kontrolünde değil mi ya? O konuda baştan beri işgalin başından beri bazı tartışmalar var. Yani Kabil dışında bir kontrol var mı? Kime ait falan filan diye devam eden bir var olaylar. 25 bin doları ne yaptın? Haber verenler için, bilgi verenler için 25 bin dolar ödül vaat ettiğini duyurmuş yerel radyo Öyle mi? 25 bin hiç fena değil. Ama Or Amiral Malın böyle bir ödülden haberimiz yok demiş. Ha işte, Yerel radyolara mı inanalım diyorsun şimdi yoksa Or Amiral Malın'a mı? Ya yani vermeyeceğiz mi demek istiyor haberimiz yok mu burada? Çünkü şöyle de bir ince ayrıntı var. Radyolarda böyle haberler yayınlatacak gücünüz varsa e, birilerinin Muhbir olma ihtimalini arttırırsınız ama sonra da çıkıp zaten böyle bir şey biz demedik ki deyip parayı da vermeyebilirsiniz. Böylece bir taşla iki kuş vurmak mümkün olabilir. Güzel. İyi tamamen yani çok eski, eski dönemlerdeki dişe diş göze göz savaşları gibi bir şeye dönüşüyor artık yani. Posterlar asılmış her tarafa fotoğrafları kaybolanların. Ve herkese yerel yetkililere bilgi verin demişler falan filan falan. Bu arada bir başka haber daha verdik yanılmıyorsam. Cuma gününden ama vermediğimizi hatırlıyorum. Verdiğimizi hatırlamıyorum daha doğrusu. Genel Associated Press'ten bir haber. Beş, iki ayrı bombalı saldırıda beş Amerikan askerinin öldüğü açıklanmıştı. NATO etkilileri tarafından ilk saldırıda dört, daha sonraki bir saldırıda bir asker daha üstlenen olmamış. 2014 yılına kadar yalnız artık bu işi bitirin demiş Bangim da. Birleşmiş Milletler Hı -hı. Genel Sekreteri de onu da sevdik tabi. Gerçekten e, önemli bir kişi o da. Pakistan'ın kuzeybatısında da füze saldırıları düzenlenmiş. İki Amerikan füze saldırısı. Dokuz kişi ölmüş. Bunların ölenlerin kimlikleri, militan tabi, öyle deniyor. Pakistan'ın istihbarat yetkilileri de bir pilotsuz uçaktan, yani insansız hava aracıdan aracından militan üstüne dört füze ateşlendi, beş militan öldürdüğün açıklanmış. Bu arada Pakistanlar bir başka açıklama daha yapmış ve bu verilen bilgilerde bizden. Bahsediliyor ama bunlar doğru değil demiş. Hmm. Öyle, alakası da, yok. Alakası yok demiş. Onları da düzeltmişler. Bu arada yeni bir araştırma yapılmış onu biliyor musun? İki araştırma aslında. ve e, Felluce'yi hatırlıyor musun? Felluce öyle bir kent seni... vardı artık evet. yok zaten. Taş üstünde taş bırakmamışlardı. Evet şimdi ilk defa Kara hayalet önemli. operasyonu muydu? Neyse Blackwater'dan dört Black, Özel paralı askerlerden Dört kişi işte o şirketten Hı -hı. Öldürülüp Cesetleri de yakılmıştı filan Onun intikamı olarak Amerika Birleşik Devletleri Askerleri çok yer, Yeryüzünden silme operasyonuna Neredeyse girmişti Felbürce şehrini Çünkü Felbürce'de Olmuştu çok o, tatsız araştırmalar çıkmış. Iraklı doktorlar Felluce'de 2005'ten beri inanılmaz e, öl, sakat doğumlar filan anlatıyorlarmış. İki başlı doğan bir kız çocuğu, bebek, işte alt organları tamamen felçli insanlar ve çok çok daha fazla kanserler görülüyormuş. Şimdi Patrick Coburn'un haberi Independent'tan. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Felluce'yi bu cezalandırma operasyonu inanılmaz sayıda şok edici insan sayıda çocuk ölümleri ve kanserler yeni sorunları ortaya, yeni sorular sorulmasını ortaya çıkarttı diyor. Yani çocuk ölüm kanserler 4 katıymış komşuların eskisine göre. Çocuk ölümleri Ürdün'ün 4 katı, Kuvvet'in 8 katı. Ve çok önemli bir mutajenik, yani genlerin değiştireceği bir açılım, bir exposure olması lazım demişler yani. 2004'te saldırıların olduğu sırada bu Ulster Üniversitesi'nden, İrlanda'dan 4800 Selvuceli üzerinde bir araştırma yapılmış. Çocuk ölümleri binde 80'miş. Ee, bu Mısır'da binde on dokuz, Ürdün'de binde on yedi, kuvvette de binde dokuz onda yedi. Yani muazzam bir fark var aralarında. Lösemi otuz sekiz kat artmış, meme kanseri on kat artmış ve hızla da hızına inanamamışlar. Ve en büyük açıklama şu, Hiroshima'ya atılan atom bombasından hı hı. daha fazla etkiliymiş bu açık bir yani bilimsel rapor bu yani Bağdat'ın orada kullanılmayan herhangi bir 45 yasak silah kalmadı zaten değil mi? Evet fosfor bombası da kullandığını sonradan itiraf etti. Tam olarak ne olduğu bilinmeyen bombalar, içeriğinin ne olduğu, muhteviyatının ne olduğu bilinmeyen onlar bunlar vesaire bir sürü bir sürü böyle şey hatırlıyorum. Evet yani 2004 Kasım'ında... topçu ateşi ve havadan bombardımanlar beyaz fosfor ee, öyle bir şey olmuş ki bir orada bu olaya tanık olan bir Britanya askeri şaşkınlığını gizleyememiş orada müttefik askeri yani ve şunu söylemiş bir gece içinde 155 milimetrelik toplarla kırkın üzerinde küçük bir bölgesine şehrin ateşte, ateş edilmiş kırk <gülüyor> Bombardımanda bulunulmuş. Yani ve ondan sonra da komutan bunu nasıl rapor etmiş biliyor musun? Kır, yani bu devasa bombaları yağdırıp 155 milimetrelik mermilerle 40'tan fazla bir tek mahalleye komutan bunu akşama nasıl rapor etmiş üstlerine ya da sabah etmemiş. Önemli bulmamış. Ha anladım. Ama bir tonla da kağıt işi demek bunu raporladığın anda bir yandan. Evet yani bunu inceleyen Chris Bazby Ulster Üniversitesi'nden, İrlanda'dan doktor ve bu işin uzmanıymış. En önemli uzmanlarından biri sayılıyormuş. Demiş ki bu genetik bozulmanın yani 2004'ten sonra her şey ondan sonra olan doğumlarda oluyor. Dolayısıyla... E, şunu söylemişler e, bu kadar büyük bir genetik değişikliği yapacak olan ancak duvarları delmek için ve içindekileri öldürmek için çok değişik bir madde kullanmış. Mesela uranyum hı hı. olabilir demiş bilmiyorum görmedim tabii demiş ve ama çok kuvvetli bu şey yapılabiliyor. Zaten o şehirde yaşa, yaşayan da yok kimse de çıkamadı zaten uzun süre oradan. Hı hı polis kontrol noktalarından... Geçer, Göz retina geçmeyi... taramaları vesaire gibi... sokağa çıktığınız anda doğrudan... E, noktalar vardı. Ve zaten hani dışarıya çıkamamak dediğimiz... teorik bir şey. Çünkü bir yandan da... pek ev kalmamıştı. Yani işte sığındığınız e, neyse artık... yığın taş. Onun içinde duruyordunuz. Evet. Yani bu e, hakikaten... bütün bunların olacağını da... tabii hepsini... Bile bile olması da insanın asıl tahammülünü zorlayan şey yani. Bu göz göre göre geldi ve başta e, Türk medyasının şanlı gazeteleri olmak üzere bunun desteklediler böyle. Hı hı. O dönemde kimse neredeyse bununla ilgili bir şey söylemedi. Yani 11 Eylül olayları sebebiyle 2001'de gerçekleşen iki uçaklı saldırı sebebiyle e, Amerikan her şeyi yapmaya bir çeşit hakkı vardı değil mi? Yani kimse hiçbir şey söylemedi Afganistan sırasında neredeyse. Savaş karşılıkları hariç Irak savaşı sırasında e, bir miktar daha ya öyle olur mu falan gibi bir iki böyle mırın tabii. kırın. Evet yani, tamamen boyun eğen kuvvetin Hı -hı. kuvvet tapıncı içindeki medya maalesef öyleydi. Türkiye'deki medyanın da çok büyük bir kısmını buna dahil etmek zorundayız herhalde. Hı -hı. Yani e, şey değişmiş biliyor musun ya inanın iki şey çok inanılmaz geldi bana. Bir tanesi kanserlerin bu kadar hızlı artışı hiçbir yerde görünmemiştir demiş benim bilgim dahilinde demiş doktor. İkincisi de cinsiyet oranları değişmiş. Yeni doğan çocuk erkek çocuklarla kız çocukları arasında normal bir nüfusta 1050 çocuğa 1000 kız gibi imiş. 2005'ten sonra Felluce'de %18'lik bir düşme olmuş erkek çocukların doğum oranında. Yani 850 erkek çocuğa 1000 kız şeklinde. Bu genetik tahribatın <gülüyor> en tipik belirtisiymiş. Aynı şey Hiroşima'dan sonra da görülmüş. İşte böyle. Peki sen 11 Eylül diyorsun. Vietnam'a ne diyelim? O zaman 11 Eylül yoktu. Şimdi... Ama o zamanda ciddi bir komünizm tehlikesi vardı ve Sovyetler hızla Asya ele geçirmekteydi. Evet doğru. Hillary Clinton gitti ve sınırsız bir potansiyel gördüğünü söyledi Vietnam'da ve çok güçlü ticari ilişkilere. Bunu da El Cezire'den okuyalım. Chris Arseno muhabir son derece çarpıcı bir yazı yazmış. Vietnam'ın unutulan savaş kurbanları diye ve bu büyük potansiyelden pek yararlanamayan insanlar var diyor. 35 yıl önce de bitmiş olduğu resmen kabul edilen savaşın hala bütün Vietnamların hayatında muazzam bir etkili oldu ve işte o Agent Orange diye attıkları e, tuhaf orman yaprak döken ilaçların dioksin dünyadaki en bilinen en büyük zehir kan hı hı. kanser oranı. Yaratan olay 1962 ile 71 arasında 80 milyon litre agent orange ve diğer bu ot öldürücülerden dökmüşler. Ne dergisi ve daha 1952'den beri biliyorlarmış dioksinin bu işe yaradığını Hı -hı. ve bilerek yapmışlar. Hatta 1964'te de genel olarak organları zehirledi ve diğer sistem problemlerine yol açtı. Amerikan askeri ordusu ve kimya şirketleri Dow Chemicals filan onu imal eden şirket birlikte gayet iyi tehlikeleri bile bile hizmet etmişler ve Hala Peki. devam ediyor. Ama şeydir yani o zaman işte demin de söyledin tam bilememişlerdir ne olduğunu ve e, kullanılmıştır. Şimdi bununla ilgili özür dilenmiştir, tazminatlar ödeniyordur. Tazminat ödenmiyormuş. Vietnamlılara ödemiyorlar. Nasıl yani? Şey ödemişler. <gülüyor> Viet Konglulara mı ödemişler? Hayır. E, Amerikan gazileri de etkilendi tabii orada savaşanlar. Hı hı. Onlar çok uzun bir mücadeleden sonra... <gülüyor> bir miktar para elde etmeyi başardı. Yani Çünkü... Amerikalıysan para var, Vietnamlısan <gülüyor> para yok. Hayır yok. Aynen böyle. Amerikan Kongresi 2007'den sonra savaş 1975'te bitti. 2007'den sonra 9 milyon temizleme parası vermiş. 9 milyon dolar. Nasıl buldum? Bizim evden bahsediyor olsak hiç fena değil. Gayet bayram havası eser. Ama tam bundan bahsetmiyoruz galiba. Yani 12 Tomahawk Cruise füzesinin seyir füzesinin maliyetine eşitmiş. 12 füze atabiliyorsun. Onlarda. Kaç yüz altmışlardı? Dünyanın en ağır bombardımanı buraya mıydı? Sırbistan, Kamboçya'ydı Kamboçya değil mi? Vietnam'a da e, halı bombardımanı evet. yapıyorlardı ama e, sonradan Kamboçya hiç olaylarla ilgisi olmayan Kamboca Kissinger'ın ve Nixon'ın isteği üzerine ya hareket eden bütün hedefleri vurma hedefi tamam insanlık suçundan yargılanması gereken yetkililer bunlar ve müebbet hapse falan çarptırılması gerekiyor. Ya yani şeyler e, 1984'te 10 yıl sonra savaşın bitmesinden e, veteran dedikleri savaş gazileri 180 milyon dolara Monsanto ve Dow Chemical'ın da arasında bu, aralarında bulunduğu şirketlerden para almışlar. 180 milyon. Fakat Dow hala bugün Agent Orange'ın bir hastalık yaptığını falan kabul etmiyormuş. Nasıl etmiyormuş ya? Yok böyle bir şey olmadı falan diyormuş. Kullanılmadı da. diyorsa yani hani bunu konuşmak belki mümkün olur da Kullan... zararı yok. Kullanılmadığını söylemek imkansız. E zararı yok demek de imkansız değil mi? Yani i̇mkansız bunu ama şimdi. hala kabul etmiyor. Agent Orange'la hem Amerikalı hem de Vietnamlı sivillerin ve Amerikan askerlerinin hastalıkları arasında hiçbir bağ ispat edilmemiştir bilimde diyormuş. E, ama bu madde zehir olarak kullanılan madde insanlara verdiğin anda ne olduğunu biliyoruz. Olsun. <gülüyor> Onlar öyle diyorlar. Anladım bu yer çekimi gibi bir çeşit e, teori durumunda öyle mi? Evet <gülüyor> ziyaretinde de bayan Hillary Clinton Vietnam'a insan haklarına daha saygılı olmasını da şey yapmış Vietnam'a yapmış evet, Vietnam ya Buna ziyaret... şüphe yok tabi insan hakları ihlallerine uğramış olmak insan haklarını ihlal etmeyi gerektirmiyor veya temize çıkarmıyor ama Evet bunu söylemekte Clinton'a düşer mi ABD Dışişleri Bakanı olarak bilmiyorum. Çünkü birkaç önceki Dışişleri Bakanı zaten ülkeyi hala tarumar olarak tutan kişi. Neyse oluyor böyle galiba. 3 milyon hayat mahvolmuş. 3 milyondan bahsediyorum yani. Vietnam'da çocuklar mesela şöyle şey oluyormuş. Ben gördüm diyor bir doktor. Bir ailede 4 çocuğu. Dört yüzü kördü ama hiç Hı -hı. gözleri yokmuş. Göz organı. Bu Agent Orange'ın sıkıntısı bu doğuyor e, insanlar ve doğarken mesela hiç bacakları hiç kolları yok hiç e, gözleri yok. Ya da yok. kolların yerine bacakları çıkıyor. Ve. Bir de öyle şeyler oluyor. E, ve bunun niye olduğunu tam anlayamamış öyle mi şirket? Hayır bağlantı yok demiş. Anladım. Evet, ağır bir durum. Bunu da cezire. Peki okur. Amerikalı gaziler niye 184 milyon tazminat alabildi? Bir bağlantı yoksa, yani çünkü veren Monsanto ve Dow Chemical'dı. E, Amerikan hükümeti herhalde e, uzlaşmaya varmış. Tanedir. Işte. Tartışmayalım. Hukuki bir şey tartışmayalım. Verenim gidelim. Gazilerimize can kurban. Keto Institute gibi en sağcı. Hı hı think tanklerden biri Steve Milloy var. O da çok sağcı biri. O şey demiş. Neden Vietnam veteranlarına veriliyor da şeye, Vietnamlı sivillere an, rasyonalize etmek gerekçelendirmek çok zor demiş. Artık sağcılar bile bunu söylemiş durumda. 3 milyon şey yani devasa uzayan kafalar ya da kolların yerine çıkan bacaklara karşı Tabii ki Vietnam'ın da insan hakları ihlali yapmaması gerekiyor ama bunu hakikaten senin de dediğin gibi söyleyecek olan herhalde Hillary Clinton'dan öğrenecek değiller yani. yani kimin eli temiz kimin eli kirli tartışması değil bu ama en nihayetinde her şey hegemonya tartışmasının içinde bir yere sahip ve insan hakları konusu hakikaten onlarla ilgili bir konu değil galiba yani ciddi ihlalcileri buradan uzak tutmak lazım. Evet bir ara verelim devam edelim. Çok iyi bir gün değil. iyi bir hafta başlangıcı değil doğrusu ama. Yok değil. Böyle maalesef. Açık Gazete. She's a Rainbow The Rolling Stones'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı bugün ve grubun solisti Mick Jagger'ın da doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci Stones parçasıydı. Belki daha da çalabiliriz duruma göre bakarız. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Ölüm haberleri kol geziyor ortalıkta. Meksika'da bulunan toplu mezardan 38 ceset çıkması gibi bir acayip haberle de devam edebiliriz. Nuevo Leon kentinde ortaya çıkmış toplu mezarda. Bir ihbar üzerine tespit edilmiş uyuşturucu çetelerinden bahsediliyor. Bu ücra mekanı kurbanlarına işkence yapıp öldürmek için kullandıkları düşünülüyor diye böyle... Çağdaş insan manzaraları dünyadan. BBC Türkçe'den aldık bunu Sınırdaki bu eyalet ve çatışmalarında merkeziymiş. Hem uyuşturucu kaçakçılığının deniyor ve çetelerin hı hı. hem de çatışmaların Nueva Leon. Oradaki durum zaten bambaşka bir hal almış durumda gerçekten. Hani e, binlerce ölüden bahsediliyor. Uyuşturucu rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, hapishaneler buralarda onlarca insan bir arada öldürülüyorlar bir anda ee, iyi bir rant döndüğüne şüphe yok ama bunların devletlerden bağımsız olduğunu düşünmek biraz garip olmaz mı? yani zaten Amerika Birleşik Devletlerinin işte her konuda savaşları var mesela son hı hı. olarak işte 11 Eylül'den sonra terörle karşı savaş devam hı hı. ediyor 2001'den bu yana 9 yıldan beri ondan önce uyuşturucuya karşı savaş 30. yılını filan idrak etti herhalde hı hı. terör ve uyuşturucu bir de kansere karşı savaşı var o çok eskiden 1960'tan beri devam ediyor hangi başkan zamanında ilan edilmişti bilmiyorum Reagan zamanıydı galiba daha önce de, daha olabilir. Önce daha önce de olabilir yani sürekli savaşları var Amerika'nın ve üstlük hiçbir, hiçbir yere varmadığı gibi e, artarak, yani, devam, artarak devam ediyor. İşin güzeli o zaten kimse şirketi bir süre çalışsın ve kapansın istemez. Büyüyerek devam etsin ister. Evet yani sınırdaki eyalette sadece bu Nuevo León. Yeni aslan demek mi acaba? Herhalde. E, son 3 yılda 200 kişi kaybolmuş zaten. Sadece böyle 70 metreye 40 metre boyutlarında toplu mezar geçiyorum. Amerika ile Güney Kore yeniz, yenilmez ruh tatbikatını başlatmış. Hı hı, başka ülkelerin de katılımları var diye biliyorum ama hangi ülkeler tam listeyi hatırlamıyorum. Bulmaya çalışayım. Var mı bilmiyorum. 8 bin Amerikan ve Güney Kore askeri. Yenilmez ruh. Manitu İlginç. Ee, savaş yapmaması için Kuzey Kore'nin, ee, Kuzey Kore'nin de bir savaş tatbikatı. Yapmak evet. değil mi? Bu arada Kuzey Kore'de bunun nükleer savaşa yol açabileceğine dair bir tehdit. Evet kutsal savaş demişti. Ayrıca da daha önce de birkaç makalede bu konuda kalem oynatan bu konunun tırnak içindeki uzmanlarından da bunun bir kışkırtma yani bir provokatif bir şey de olduğu da düşünüyordu Amerikalıların da orada kol gezdiği bir yerde olmuş bir. Üssün bulunduğu bir yerde olmuştu o. Çeyon savaş gemisi 26 Mart günü torpille ile batırılan 46 Güney Koreli asker. Orası tamamen böyle bir hortlaklar şey Hiç kimsenin bilmediği neler olup bittiğini bilmediği bir yer. İncelemede Torpil'in Kuzey Kore donanmasına ait olduğu saptanmıştı dendi. Ama bunun katiyen kanıtlandığını gösteren bir şey de olmadı. Benim bilgim dahilinde şimdiye kadar... Kuzey Kore'de şiddetle reddediyor zaten. Bizim, biz yapmadık diyor. O da öyle bir şey var. Peki Kuzey Kore'nin roketleri Amerika'ya ulaşabiliyor mu? Ulaşabiliyor galiba. Galiba. Zaten konu Amerika'ya ulaşıp ulaşmaması mı? Bundan da emin değilim. Peki bir şey soracağım. Kuzey Kore'nin e, bu başlatmakla tehdit ettiği nükleer savaşı anti sayabilir miyiz? Yani Tabii. Çünkü Türkiye'de çeşitli sol hareketler böyle başlıklar da atmışlar. E, antemperyalist bir e, durum çünkü bir askeri tatbikat var emperyalistlerin. E bu durumda da e, karşı hareketlerde antemperyalist oluyor doğası gereği. E, Se sevgili lider diye an anlatılan Kim Jong Il'in önderliğinde mi? Yüce yok ilin. o kadar çözütmemişler e, sadece ve sadece ama hani burada bir taraf tutmak gerekiyor çünkü ortada bir savaş var. E tabii ki emperyalizm değil antemperyalizmin tarafında olarak. Kuzey Kore'nin nükleer savaş tehdidinin yanında yer almak gerekiyor. Mantıklı olan da bu. Evet, yani Kuzey Kore yarım haritadan silebilir tabii Amerika bunun üzerine ama arada Güney Kore'de bir şey. Zaten olabilir. bu arada da Kuzey Amerika 2-3 tane Kuzey Amerika diyorum Kuzey Kore'de iki üç tane nükleer bomba salarsa oraya buraya e, fena olmayabilir. Kuzey yarı yüreği Kuzey Kore ile beraber ortadan kalkar mı? Yani bu ihtimalleri bir yandan böyle sırta sırta söylüyoruz sabancı öründe ama bunlar ihtimal dahilinde olup gayet gayet de mümkün birer tane tuşa bakıyor ve basıyorsunuz pıs diye bir kısım dünya ortadan kaybolu veriyor. Evet. ya yani kutsal bir misilleme savaşına başlamaya her an hazırız demiş Kuzey Kore bu işle ilgili. Tam olarak ne olduğunu gerçekten anlayabilen ve e, dünya nüfusunu ne bileyim ben e, 80'de birini silmek için buna değer diyebilen birileri var mı bilmiyorum ama herhalde var. Beri gelsin diyen beri gelsin diyorsun. Beri falan gelmiyor gitmiş Kuzey Kore sularında şu anda beri ileri gidip geliyor. ABD emperyalistleri ve onların uşakları çaresizlik içinde nükleer silahları sağa sola çevirip dünyayı tehdit ettikçe ülkemizin savunma eksenli nükleer caydırıcılık programı daha da meşru kılmaktadır. Onların bu tutumları yüzünden Kuzey Kore Yarımadası'nda nükleer silahlardan arındırma hedefi uzaktır demiş. Ve e, Kuzey Kore nükleer silahlanmayı ABD ve müttefiklerinin zorladığını vurguladı diyor TKP. Böyle. Güzel bir açıklamaymış evet. Değil mi? BİP'nin patronu da görevi bırakıyormuş. Bundan büyük üzüntü duyacağından eminim. Yani... Bence zirvede çok bırakmak şey. dediğimiz böyle bir şey üç aşağı beş yukarı ee, gerçekten zirvede bıraktı. Yalnız benim daha çok anlayamadığım BBC Türkçe'nin haberi bendeki ee, BP'nin patronu görevi bırakıyor falan ee, çeşitli şekillerde böyle bir üzüntü hali vesaire var. Ee, Türkiye'deki gazetelerde ise durum daha da garip ee, işte petrol sızıntısı şeyi yuttu patronu yuttu falan filan müdürü yedi falan diye şeyler var işçiler öldü insanlar öldü e, doğayla ilgili kısmına girmiyorum bile e, ve ama işte hallendiğin üzüldüğün içlendiğin nokta ya bak adam işinden oldu durumu olunca gerçekten ilginç oluyor seviyorum bu kafayı negosyasyonlar yapılıyormuş görüşmeler yürütülüyormuş ayrıca karar 24 saat içinde açıklanacak denmiş yani biraz gaf yaptı deniyor. İşte hayatımı geri istiyorum dedi. İşçi, ölen işçilerin aileleri de... ...iyi de bizim ölenlerimizin hayatını bir geri istememiz imkanı yok artık filan demişlerdi. E, Hayward'ın da e, işini geri isteme ihtimali yok ama. Hmm. Yani hiç oradan bakmıyoruz. Bir adam işsiz kaldı. İşsiz mi? Hmm. İşsiz ve parasız. <gülüyor> yok o kadar değil sadece <gülüyor> işsiz. Yarın açıklanıyormuş şey ikinci çeyrek bilançosu da şirketin ne kaç milyar kar ettiğini de öğreneceğiz. Ee, yani en azından e, geçen çeyrekteki karından fazla harcamak zorunda kalmayacağını BBC'den öğreniyoruz. Zararın büyük olacağı ayrıca temizleme faaliyetleri ve tazminat için ayrılan kaynağın özür dilerim 30 milyar doları bulması bekleniyor diyor. Ne zaman bu? Bekleniyor bir ara işte Godo gibi bir şey yok. Beklersen oluyor. Ama bu perspektif sorunu gerçekten benim açımdan ilginç. Mesela bugünkü Radikal'de de Yunanistan nasıl batmasın ünlem diye birinci sayfada bir haber var. Radikal'in kendi öz haberi ee, gerçekten hayat nereden bakıyorsanız öyle görünüyor. Yani işte BP'nin patronu işsiz kaldı içlenen gazeteler durumunun başka versiyonu. Yunanistan'daki ekonomik krizin nedenini demir yolları anlatmaya yetiyor diyor radikal. Bu bir haber mi? Yorum mu? Bilemedim. İflasın eşliğindeki, pardon, iflasına eşliğindeki ülkenin demir yolu şirketi günde 3.8 milyon dolar zarar ediyor. Şirketin toplam borcu 13 milyar dolar. Yani ülkenin milli gelirinin %5'i. Şimdi sebebini anlayacağız. Niye demir yolları böyle? Çalışanların yıllık ortalama geliri ise 78 bin dolar. Dağlık bölgedeki makinistlerin yıllık toplam maaşı 130 bin dolara kadar çıkıyor. İşçilere Aman çok ya. para veriyorlar. Ve o yüzden de Yunanistan batıyor. Yani nereden baktığınız dediğim böyle bir şey. şey evet. İşte bu da e, Türkiye'nin sol gazetesi. Demin de sol bir partisinden e, Kuzey Kore açıklamaları dinlemiştik. İşte böyle. Bu arada şey de tabii BP'nin kuyusundan e, e, akan gram petrollerin ve diğer metan gazının falan ne yaptığı konusunda iki yeni çok önemli açıklama gelmiş. Biri Güney Florida Üniversitesi'nden birisi de NOAA diye kısaltılan National Oceanic, Oceanic and Atmospheric Administration'dan. Her ikisi de diyorlar ki bu petrol sütunları vardı ya denizin içindeki hı hı. o bir takım kimyasallar döküp Yüste çıkmasını engellediler. Küçük bir zerreleri ayırıp hı hı. derinlere gömdüler. Bir takım kimyasallar diyor, kimyasallar. Çünkü o takımın ne olduğunu bilmiyoruz. İşte öğrendik koreksit yani. deniyormuş bilmem hani? ne. Fakat sonuç tamamen BP. Bizimle alakası yoktur filan diyordu o plume denen sütunların denizin dibinde hı hı. korkunç böyle ölü bölgeleri yaratan şeylerin varmış ilgisi hem Güney Florida Üniversitesi hem de NOAA'dan yapılan açıklamalarda 1000 1300 metre derinlikte petrol ve gaz sütunları olduğu, bunların BP'nin kuyusundan geldiği ve felaketin iki boyutlu bir felaketten üç boyuta, 3D'ye geçtiğini söylemiş bilim insanı. Bilim adamı o kimyasal e, okyanus bilimci David Hollander yani bunun on yıllarca Belki de yüz yıllarca Devam edecek bir felaketten bahsetti Ve nasıl hani Silent Spring deniyordu oyunlu ünlü kitapta olduğu gibi Sessiz bahar Şimdi de sessiz yaz Başlıyor bütün hayvanların Öleceği Beslenme zincirinin de Mahvolacağı bir şey Bir de Çin'den Çevre bir vereyim bitirelim onu ...1100 kişi ölmüş ya da kayıp çok hı hı. büyük bir sel felaketiyle karşısında 1980'lerin sonundan beri en büyük deniyor. Yunnan, Sichuan illerinde 100 binden fazla insan tahliye edilmiş... Ve en kötüsü de Üç Boğazlar. Three Gorges Dam dedikleri Üç Boğazlar. Dünyanın en büyük insan yapısı barajı da 17 metre. Maksimum kapasitesi 175 metreymiş. Hı hı. On, son benim gördüğümde El de 17 metre kalmış maksimum kapasiteden. Ondan sonra yani ne olacak? Yani tıka basa dolu. Evet. Sular da devam ediyormuş yağmaya. Yağmurlar 23 milyar dolara yapılmıştı. Ve başbakan şey demiş yani sellerin önlenmesinde çok önemli rol oynayacak ne diyorsunuz siz demiş ama şu ana kadar ekonomik zarar 22 milyar 120 milyon kişiyi etkilemiş. Nasıl? Ee, 120 az, milyon. Yani Çin kişi. çok kalabalık bir yer önemli değil 120 yani Türkiye'nin yaklaşık iki katına yakın. Evet ama hani nüfusa bakacak olursak hiçbir şey. Evet hiçbir şey doğru haklısın sen de. Şu Almanya'daki şeyi de söyleyelim. Almanya'daki şey de aslında Çok bir... Çok tuhaf. E, e, yani ciddi anlamda işte bu güvenlik faciasının... ...bu güvenlik aklının getirdiği hallerden birisi daha... E, ...aslında Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte başlayan festival. Love Parade festivali ya da aşk geçidi diye şey yapıldı ama geçit... Resmi geçidi olması lazım. Değil aşk mi? resmi geçidi. Ee, festival uzun yıllardır Berlin'de yapılan festival Berlin'den taşınmıştı. Aslında çünkü e, Türkiye'deki haberlerde çok daha seyrek ve böyle sessizce geçiliyor ama e, festival bir teknomüzik festivali olmanın yanında aslında çok çeşitli uyuşturucunun da kullanıldığı e, böyle biraz daha bağımsız alternatif festival modeli Denilebilecek bir şey ve Bu sebeple dünyanın her tarafından insan çeken Festivallerden biriydi Son Berlin'den taşınmıştı artık İyicene tadı kaçtı İçin Ve olanlar da Şununla alakalı Çok kalabalık çok büyük Ve bunun yanındaysa Polisin kontrol etmeye çalıştığı bir festival Ölümler Şu sebeple olmuş en azından şu ana kadar Ortaya çıkan iddialara göre ortada daha henüz Çok net bir şey yok ee, tünelin bir ucunun polis tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı ancak tünelin öbür tarafından ise bir buçuk milyon insandan bahsettiğimiz için insanlar yayılarak devam ediyorlar. Bir başka organizmadan bahsediyoruz bu kadar büyük bir kalabalıktan bahsettiğimizde. Ee, polis diğer tarafta kapatıp insanlar sıkışınca bu sıkışıklık panik yaratıyor. Ve e, tünelin içinde kalanlar hava bittiği için tünelde oksijensizlikten ölmeye başlıyorlar. Böyle yani tam bir... E, bu insanların güvenliğini sağlamak üzere yapılan güvenlik planlarının yarattığı bir güvenlik açığı sonucu ölen 17 ile 19 kişi değişiyor kaynaklara göre. 80 kişi de yaralı ardından panik başlıyor insanlar birbirlerini ezerek kaçmaya başlıyorlar. 89 yılından beri devam eden aslında bir barış talebi bir yandan da. ve Bundan sonra yapılmayacağını yapılmayacak. açıklanmış ama festival devam etmiş. ...festivali durdurmamışlar... ...çünkü bir buçuk milyon kişiden bahsettiğimiz için... ...bunun da nasıl bir sonuca yol açacağına dair... ...endişeleri olmuş. ve İnsanlarda... E, ...dans edip... ...haberleri bile olmamış olma ihtimali... ...çok evet. yüksek bu evet. kadar büyük bir kalabalıkta. Evet, çok acayip. Bu da bir başka boyutu. Evet, peki bir de şeyden bahsedelim... ...şimdi hafta sonunun en önemli haberi... ...onu dokuz buçuktan sonra... ...daha ayrıntılı yapma imkanımız olacaktır... Ee, Hafta sonunun en çarpıcı haberi balyoz iddianamesini kabul eden mahkemenin 25'i muvazzaf general 102 sanık için tutuklama kararı vermiş olmasıydı. Yani 50 yıldan beri darbecilere dokunulmaz alışkanlığında sonunu simgeliyor demişti taraf gazetesi bunu da. Yani o... Herhalde acayip bir durum olduğunda yani en azından alışılmamış bir durum olduğunda söylememizde fayda var. Çünkü yani ordunun yüzde e, generallerinin yüzde 10'unun falan yaklaşık olarak darbe suçundan Yargılanma üzere tutuklanma kararı çıkarılan herhalde çok fazla sayıda ülke yoktur. Belki örneği de var mıdır yok mudur başka örneği var mıdır bilmiyorum. Ama darbeye eksik teşebbüs gibi bir hukuki tuhaflı söz konusu olduğu yargılandığı bu davada 28 muvazzaf general sanık. Yakalama kararında adı yer alan, adı geçen 25 general arasında 6. Kolordu Komutanı Nejat Bek, 8. Kolordu Komutanı Korkut Özarslan, Kara Harp Akademisi Komutanı Ahmet Yavuz ve Kuzey Deniz Sağı Komutanı Mehmet 31oğlu'da bulunuyor. Kuvvet komutanları ilk kez hapse girecek İbrahim Fırtına ve Özden Örnek. Öte yandan bir de 35. madde Hizmet yarışı da devam ediyor. Ondan da bahsedebiliriz. 35. madde kaldırılsın. Koruma, Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini. İç hizmet hı hı. talimi. Kanun. İç hizmet kanunu madde 35. <gülüyor> Böylece darbe yapması gerekebiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi iddiasına göre bunun hem görevi hem de hakkı. Ama tabii iki şey söylemek lazım herhalde bununla ilgili. Birincisi ne kadar... Bu demokratikleşme tartışmasının, özgürlük tartışmasının, sivillik ve askeriye tartışmasının faydalı olduğuna dair bir e, net örnekle sonunda karşı karşıya olmak şahsen beni çok mutlu ediyor. E, CHP sağ kaymanın artık öyle bir boyutuna vardığının farkındaki e, dönüp bu tarafa doğru bir şeyler yapmak zorunda. Madde 35 gibi baskılar bu hükümeti sıkıştırmak için harika bir nokta. Evet. ...hükümette de sıkıştırması demek... ...ve iki tarafın arasındaki bu atışmanın sonucunda... ...madde 35 gibi şeyleri buharlaştıracaksak... ...ne âlâ ne âlâ demek dışında... ...çok fazla bir şey yok herhalde. Evet bunlara... ...birazdan e, bakacağız. Yalnız Çetin Doğan... E, ...rahatsızlanmış ya... Gözaltına alınmış ama değil mi? Gözaltına alınmış ve rahatsızlanmış... E, ...bugünkü gazetelerde var... ...before after gibi hani var ya gösteriyorlar... ...önce sonra diye zayıflama haplarının... ...falan fotoğrafları oluyor... Bodrum'dan giderken fotoğrafları var Sapa sağlam ee, Ve ardından İstanbul'da fotoğrafları var Sedyede yani şey, tekerlekli sandalyede Ağzında oksijen tüpü Yani Kötü muamele görmüş ihtima olması ihtimali Düşündürüyor beni polis tarafından Çünkü hakikaten 2 saat içinde sağlık durumunda çok ciddi bir Bozulma yaşanmış bir anı, Evet ve göz altına Alınmış arkasından da yani iki saatte insana bir şey olması için bir fiziki müdahale gerekir. Değil mi? Yani bayağı sapasağlam çünkü. Komşularıyla vedalaşırken, el sallarken dimdik fotoğrafları var. Bodrum'da İstanbul'daki fotoğrafları ise gerçekten hasta fotoğraflar... Begonvillerle... Begonvil ve Yasemin yaprakları atarak uğurlamış komşuları Cetin Doğan. I. Evet o haberlere de döneriz dokuz buçuktan sonra. Açık Gazete...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 önemli bir boyutu da şeyle ilgili ulusal iklim değişikliği stratejisiyle ilgili. Dinleyicilerimiz da Türkiye Kopenhag giderken 2009 Aralık'ta Kopenhag 16. Taraflar Konferansı öncesinde bir ulusal strateji hazırlığına girişmişti ve bu ulusal iklim stratejisinin taslağını kesinleşmiş olmayan halini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 Önümüzdeki dönemde bu Cancun'da daha sonra da Güney Afrika'da yapılacak olan müzakereler 2012 sonrası anlaşma çerçevesinde. Evet, yani Kyoto öncesinde Kyoto'yu da yeterli bulmayanlar için bu Kyoto'nun öncesine de dönüş anlamına geldiği söylenebilir herhalde.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 ...kestirebilmek mümkün değil buradan. 2020 yılına kadar... ...enerji yoğunluğunun... ...2004'e göre daha düşük seviyelere... ...indirileceğini söylüyor. Bunun enerji... <gülüyor> ha, ...enerji en, <gülüyor> evet, en, en, evet. evet. Emisyonları içinde en büyük payı enerji sektörü... ...tutmuş olduğu için... ...burada enerji yoğunluğuna dönük bir şey var uzun vadeli bir hedef söz konusu fakat bunun ne anlama geldiği yani ne kadarlık bir azaltım olduğunu söylemiyor strateji yalnızca 2004'ün altında bir miktara indirilecek yani enerji yoğunluğu 2020'ye kadar ona ek olarak yine enerji sektörü bağlamında uzun vadeli bir hedef olarak 2020 yılına kadar referans senaryoya göre %7 bir karbondioksit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 çabaların içinde bulunması gereken aktörlere yer verilmiyor bu kurumun oluşumunda, işleyişinde, karar alma sürecinde. Bu hani katılımcı bir ile ilgili düzenlemelerin de öngörmüş olduğu, gerektirmiş olduğu katılımcı anlayışıyla bütününle ters. Yani iş dünyasıyla hükümete teslim etmiş durumda Türkiye'nin iklim değişikliği politikasını şekillendirilmesi rolünü. Evet.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 daha sınırlı düzenlemeler içeren bir şeyi, tasarıyı görüşebilecek herhalde anlaşıldığı kadarıyla. O da gene BP ve bu petrol ile ilgili yaptırımlar içeren bir düzenleme gene EPA'nın bazı çevre kurum Amerikan Çevre Kurumu'nun uygulayacağı kurallarla ilgili daha basit bazı şeyler içeriyor, düzenlemeler içeriyor. Aslında fosil yakıt lobisini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 Iklim değişikliğinin hem şirketlerin hem de sınaileşmiş zengin ülkelerin liderlerinin iş birliğiyle bu o seviyeye gelecek gibi gözüküyor. Yani galiba oyun bitiyor. Ay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 Evet yeni bir paylaşım düzeni işte kendini yiyenler e, türü haline geliyorsak biz o da son paylaşım e, türü haline alacak gerçekten. E, orada da bir takım şeyler var, gelişmeler var. Onlara da bakalım isterseniz. Ama ona geçmeden Türkiye'nin bu iklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nun almış olduğu karara değinmeden geçmeyelim. E, Mayıs ayında yaptığı toplantıda iklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu yılda birkaç kez toplanıyor bu kurul e, komisyon. Ee, az önce konuştuğumuz çerçevede yani e, uzun vadede sayısal azaltım hedefi almamak konusundaki stratejinin e, temel yaklaşımı uygun bir şekilde e, ek birden çıkmak yolu çıkmayı görüşmüş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 İklim Diplomasisi'nin ana ekseni olan bir şeydi bu. Ee, uğraştı. Hala orada olduğumuz bir kere daha görülüyor. Yani ciddi ciddi. Kuytuyu onaylamış bir ülke. Artık hani şey yapmak üzere, 2012 rejiminin müzakerelerinde yer almak gerekçesiyle bu e, şeyi yapmış, kararı almış ve Kuyutu'yu onaylamış olan bir ülke. 90'dan 2010'a e, 20 yıl sonra hala daha birle uğraşıyor. Ve Ektir'den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 talebimiz kabul görmeyecektir büyük olasılıkla diyor. bir de bu eklerde yapılacak herhangi bir değişiklik biliyorsunuz şey gerektiriyor. 3'te 4'te 3 çoğunluk gerektiriyor. Türkiye'nin bu beklentisini bu karşılayacak 4'te 3 çoğunluğa ulaşması mümkün değil müzakerelerde. Dolayısıyla şimdilik erteleyelim şeyi. Ek listesinden çıkmayı. Ama biz bu konuda karar almayalım siyasi irade.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 gelişmiş ülkelerle Türkiye'nin kullandığı ozon tabakasını inceltici maddeler eee evet. miktarı konusunda Milliyet gazetesinde bir köşede şöyle bir ifade hatırlıyorum. Türkiye'nin şeyi katkısı bu ozon tabakasındaki incelmeye gelişmiş ülkelerin bir pısı kadar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 Evet, az bir zamanımız Red Top da şeye karşı çıkmış bu cümleye. Yani ek birden çıkmak konusunda Top daha istekli görünüyor. Şeyin kamu olmayan tek katılımcısı İkinci Değişiklik Koordinasyon Kurulunun bunun genel kanaat olmadığı, çoğunluğun kanat olduğu yolunda bir çekince yazısıyla ancak şeyi imzalamış Koordinasyon Kurulunun kararını imzalamış.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 Evet son olarak belki bir de şeyden de bir dakikada bahsederizsek gerçi artık bitmek üzere süremiz ama yani bu karbon piyasasını savunan ülkeler de bir şekilde Kyoto'yu devam ettirmeye çalışıyorlar öyle mi? Evet şimdi süre yaklaştıkça yani Kyoto protokolünün birinci yükümlülük döneminin sonuna doğru geldikçe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 Emisyon ticaretinden, temiz kalkma mekanizmasından, ortak uygulamadan ve bunlarla bağlantılı kriyoto rejiminin dışında ama onlardan beslenen gönüllü piyasalar. Yani oralarda, onlar tabii para kaybetmek istemiyorlar. Bu iş tatlı bir şekilde gitsin tatlı. Evet tabi kurulmuş olan bu düzen devam etsin istiyorlar ve bu konuda bir güvence istiyorlar. Bayağı şey yapan hani...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 Kıyotu'yu geçici bir süre için uzatmak. Son çare olarak başvurulabilecek yollardan bir tanesi bu. Uzatmaları zaten çoktandır oynuyorduk ama <gülüyor> böyle. Ben... <gülüyor> bu hukuksel, yani çok kısıtlı hukuksal seçeneklerden birisi haline gelmiş durumda artık. Hani nasıl uzatacağız bunu? Aynı yükümlülüklerle mi uzatacağız? Aynı ülkelerle mi uzatacağız diye başka sorular çıkıyor bu sefer karşımıza. İki şey olabilir. Bir tanesi penaltılar Penaltı <gülüyor> atışlarına geçilebilir. Ya da sadece emisyon kısıtlamalarından vazgeçilsin. Fakat şeyler karbon piyasalar, piyasalar devam etsin. Benim önerim budur. O zaten piyasalarına duymak istediği açıklama bu. Bu şeyin basın toplantısı sırasında yürütücü sekreterin birçok şey soru geldi ve soruların büyük çoğunluğu karbon piyasalarının durumu ile ilgiliydi. Şeyler de sözleşme yetkilileri de böyle bir şey telaşa yol açmamak ya da orta oluşmuş olan korkuyu affetmeye çalışma çabası içinde şu anda şöyle bir genel yaklaşım var. Bu karbon piyasaları evet Kyoto Protokolüyle doğmuş, dayana hukuki dayana Kyoto Protokolü. Fakat Kyoto yükümlülük Dönemi ortadan kalktığında, yani ikimden sonrasında, biz piyasayı evet hani ya, bağlı abi. ikisini birbirine bağlayan bir kural yok. Taraf ülkeler ve işte bu piyasada yer alan aktörler kendileri hala daha şeyi farklı değişim türlerini yürütmeye devam edebilirler gibi açıklamalar geliyor. Çok rahatlatıcı bu karbon piyasaları açısından. Yani Dünya Batı da önemli değil. Para kazanalım da yeter evet. mantığa ver. Bunu da herhalde hep bir miktarda <gülüyor> konuşacağız evet. ama süreyi bitir. Çok teşekkürler. <gülüyor> İyi yayınlar. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlumla iklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik açıkgate Adobe Gray'den dinlediğimiz The In Crowd adlı parçayla devam etti programımız Adobe Gray 1940 doğumlu bugün doğmuş Sol ve e, yani özellikle böyle bu tarz sol müziği dalında çok önemli birçok parçası da var Kendi besteleri de var 1965'ten The In Crowd adlı parçasıyla onu andık 1940'ta bugün doğmuştu günaydın dedik ve devam ettik Açık Radyo 94.9 Açık ve Açık Gazete devam ediyor. Neyle devam edelim? Aslında Türkiye'den de pek çok haber vardı onları da vermekte fayda var. En önemlisi herhalde dün İnegöl'de Bursa'da olan olaylar gibi görünüyor. Dün gece bir süredir durmuş olan. Ee, çeşitli il, il ve ilçelerde Kürtlere karşı nümayiş durumu bu sefer İnegöl'de ortaya çıktı ee, evet, Milliyet'te son dakika şeyinde haberlerinde internet online'da çok devrilmiş yakılmış polis arabaları büyük birikmiş kalabalıklar filan görüyoruz çok endişe verici fotoğraflar doğrusu ve haberler yani baya ağır zaten çatışmalardan bahsetmek anladığım kadarıyla mümkün Üç Kürt, Doğu kökenli diyor ama Kürt olduğunu herhalde anlamamız gerekiyor. Galiba. Üç kişinin göz altına. Hala da daha tam bu kelime çıkamıyor mu ağızdan acaba? Kürt diye. Hani Doğu kökenli falan. Niye evet. böyle olmaya devam ediyor? Hala anlamak mümkün değil. Neyse. Sıkıntıyla çok alakalı da çünkü bu çatışmanın altında bir miktar yatan bu. Evet. Kimliği tanımayan insanlar. Gözaltına alınmışlar. Polis merkezi önünde toplanan ve bini aşmış kısa sürede sayıları ilçe sakinleri polis araçlarını devirip şüphelilerin kendilerine verilmesini istiyorlar. Yani bir linç ortamı anladığım kadarıyla. Tabii üç, tabii. üç polis yaralanmış. Havaya ateşe uyarı ateşleri filan. Var vali ilçeye gitmiş. Takviye birlikler jandarmada önlem Nasıl başladıysa olayın bambaşka bir ilginç nokta ee, politik ya da etnik hiçbir anlamı olmayan bir e, tartışma var tartışmanın ardındansa e, tartışmanın taraflarından biri tırnak içi söylüyorum çünkü sonuç olarak orada değildik bir garip haller e, tartışmanın taraflarından biri Kürt diğeri ise Türk e, ardından ilçede Kürtler Türkleri öldürmüş diye bir haber yayılıyor nasıl yayıldığı çok bilinmiyor. E, ve ardından da onları bize verin diye vatanperver e, bir kalabalık toplanıyor. Niye vatanperver? E, vali söylüyor bunu ben söylemiyorum. E, Bursa valisine göre Bursa valisi e, Şabettin Harput vatanını milletini seven insanlar bunlar diyor. Vatan millet sevgisinde herhalde buradan mı anlıyoruz nereden anlıyoruz bilmiyorum. Ayrıca da aynı gün İnegöl ve Bursa ilçelerini ziyaret edip halka hitap eden... Devlet Bahçeli'de var, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da. Birkaç gündür zaten ilçede bir garip olaylar oluyormuş. Mesela Kürt minibüsçüler durdurulup bir daha bu yoldan geçmeyeceksin diye bir grup vatanını milletini seven insan tarafından sıkıştırılıyorlarmış falan. Bir altyapı varmış zaten ortada anladığım kadarıyla. Vali gerçi aynı fikirde değil. Vali olayı şu şekilde yorumluyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Olaylarda onun üzerinde polisimiz yaralandı Karakolumuza belediyemize saldırıldı Bir kısım araçlar tahrip edildi Camlar kırıldı Niçin yapıldığının izahı yok Bir gençlik grubunun yaptığı yanlış üzüntü vesilesi olmuştur Gençlik grubu hala bunlar Olayın gerisinde yanlış anlamaya dayalı provokasyon vardır Yine tabii provoke eden birileri var Yoksa gençlik grubu çekirdek ciddi bir edecekti o akşam Onun yerine böyle oldu Yöneticilerimiz olabildiğince aklı serim çalışmıştır Olayların daha da büyümesi engellenmiştir. Birçok kişi bu olayın gerçek yüzü anlaşılınca ya biz ne yaptık? Bize hizmet eden devletimizin aracına nasıl saldırdık diyecektir diyor. Vali mi? Vali bu. Yani e, valinin olaylar içinde hala daha bu ırkçı saldırıları düzenleyen üstüne üstlük sadece e, Kürtlere saldırmanın ötesinde hani devlet kutsallığı üzerine kurulu bir bürokrasi mantığımız vardır ya. Onun da dışında karakoldu zarf ne varsa... E, ...saldırmışlar ama... ...böyle... ...müsamal davranmak lazım... ...onlar Türk gençleri... ...herhalde böyle bir mantık var arkasında... ...böyle şeylerin sonucunda hep üzüntü verici sonuçlar çıkıyor... ...burada bir oyun... ...bir tuzak vardır diyor... ...yabancı e, güçler... ...yabancı güçler tabi İnegöl'ü karıştıran yabancı güçler... ...faşist güçler değil... E, ...yalnız bu seferkinde iyi bir şey var... ...iyi bir şey olduğunu da söylemek lazım... ...şu ana kadarki bu... ...bütün bu yanlış anlamalı genç nümayişlerinde... E, bir Allah'ın kulu bile gözaltına alınmamıştı. Çingenenere saldırıldığında da, Kürtlere saldırıldığında da, buna benzer pek çok olay çünkü geçtiğimiz iki yıl içinde yaşandı. E, bu seferinde yedi kişi gözaltında. Tabi Kürtlere saldırdıkları için mi yoksa polis aracı falan devirdikleri için bilmiyorum. Ama e, e, diğer kişilerin de kamera ile tespit edildiğini ve sabah birer birer evlerinden alınacaklarını söylemiş vali. Ama bunun mümkün olmayabileceğini de biliyor herhalde vali değil mi? Niye? Çünkü güvenlik kameraları olaylardan önce kırılmış. Aaa valiyi kandırmışlar. O zaman bu zaten güvenlik kameralarının onları kaydedeceğini bu sebeple öncelikle onları kırmak gerektiğini de biliyorlar. Evet bazı banka ve alışveriş merkezlerinin güvenlik kameralarının kırıldığı tespit edilmiş. Yaşanan olayların öncesinde polis kalabalıktan 3 kişiyi gözaltına almış. Bu sefer öfkeli kalabalık gözaltına alınan 3 arkadaşlarının bırakılmasını istemiş filan. Yani yakılan sekiz araçtan altısının polis birinin savcılığa birinin de zabıtaya ait olduğu belirtilmiş. Yani e, devletle bu şekilde çatışan insanlar mesela Bursa'da değil e, diyelim ki Hakkari'de olduğu zaman e, genellikle mesela ki burada demeye çalıştığım niye onlara da yapılmıyor gibi bir kötülükte de eşitleme değil. Kürtlerin durumunun ciddi anlamda bu ülkede ikinci sınıf olduğuna dair bir çatışma durumu olması e, ölüler oluyor sivil vatandaşlardan. Ee, i̇nsanlar ardından öyle sabah evlerinden almak falan değil zaten e, şehir tamamıyla sıkı yönetim ilan edilip kapatılıyor. İnsanlar götürülüyor getiriliyor vesaire vesaire. Ee, Kürtler kendilerini eşit hissetmiyorlarsa bunun altında acaba başka şeyler mi var diye garip şeyler de düşünüyor insan. Mesela bugünkü taraf gazetesinde e, bir röportajı var Neşe Düzel'in pazartesi konuşmaları. Hüseyin Çakır'la röportaj yapmış. Hüseyin Yıldırım. Pardon Yıldırım nereden çıkar? özür diliyorum. Sen Yıldırım e, Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor. Dönemin önemli avukatlarından biri. Pek çok davaya bakan e, biri olduğu için de bayağı komplo ile içeri almışlar bile bile. Dört ay boyunca hücrede tutmuşlar. E, şu anda İsveç'te yaşıyor. Canını hakikaten zor bela uluslararası dayanışmayla kurtarmış. Ve e, anlattıkları yutulur, yenilir, unutulabilir, kaldırılabilir falan olmanın ötesinde yani bir noktasında Neşe güzel isterseniz başka bir şeyler anlatım bunları anlatmak zorunda değilsiniz diye e, durum bile başka türlü bir noktaya çekmek zorunda hissediyor kendini böyle yani bütün bunların bu olaylardan bağımsız olduğunu düşünüyorsak sorun yok ama işkencilerden sonra ediyorum. ben şuna inandım diyor yeryüzündeki en dayanıklı canlı insandır diyor Nöbetçi bana ve beni lağımın içinden betonun üstüne çıkardı. Evet sadece avukat aslında fakat PKK'lı diye adı çıkmış durumda. Tabi burada ilginç olan bazı başka şeyler de var. Hürriyet'in Diyarbakır muhabirini röportaj yapması için cezaevine getirmiş olmaları. Çünkü uluslararası kamuoyunda baskı arttıkça önce Ankara'dan emir geliyor. ...sakın öldürmeyin diye. O o dönemde bütün parmakları kırık... ...elinin de ayaklarının da... ...çenesi ortasından yarı, ...kafatasında kırıklar var... ...ve e, lağmın içinde yatıyor Diyarbakır cezaevinde. E, bu durumu başka türlü göstermek gibi zorunluluk var. E, arada bir cezaevinin avlusuna çıkarıyorlardı beni diyor... ...elime de bir tane top veriyorlardı. Sonra yukarıdan helikopter geçip fotoğraf çekiyordu... ...bakın bir şey yok top oynuyorlar... ...diye haberler gidiyordu diyor. Bu da yetmedi, hürriyet muhabir yolladı diyor geldi benle röportaj yaptı ardından Hürriyet'te 82 yılında yazı çıktı diyor. Diyarbakır cezaevinde her şey güllük gülistanlık. hiçbir sorun yok diye diyor. Hürriyet'in Ertuğrul Özkök'ün de dediği gibi zaman zaman çeşitli misyonları olabiliyor. Bir misyon gazetesi. Yalnız Hürriyet'in değil tabii niyet gazetesinde de 12 Eylül'de hemen kısa bir süre sonra yani Ekim'de mi ne ne kadar kardeşlerin birbirini öldürmekten, vurmaktan, dövmekten vazgeçtiğini gösteren Emin Çöleşen röportajı da yapılmıştı Milliyet Gazetesi'nde. Ve bizzat fotoğrafçıya giden Emin Çöleşene komutanım diye hitap eden solcu ve sağcı tutuklular aramızda hiçbir husumet yoktur. Biz her şeyi gördük, gerçeği gördük ve çatışmayı bitirdik diye yaptıkları mülakat vardı. Onu da geçen gün Yıldıray Uğur taraf gazetesinden hatırlatıyordu. Emin Çöleşen hala Hatta saygın ve önemli gazeteci. De, çok espri de yapmışlar mesela. Siz şimdi buradan çıkınca e, birbirinizi yemeğe de götürürsünüz değil mi diye soruyor komutan. E, tabii çıkarsak paramız da olursa neden yapmayalım diyor. Bu çok sıcak bir ortam yaratıyor bu espri. Kahkahalarla gülüyorlar filan. Bunları anlatıyor Emin Çöleşen de o zaman. Milliyet gazetesi de öyle bir şey. Yani Böyle bir tuhaf bir durum var. Yani sıkı yönetim komutanının adli müşaviri mesela çıktıktan sonra Ahmet Beyazıt'la karşılaşıyor bu avukat Hüseyin hı hı. Yıldırım. Ve diyor ki hiçbir şey olmamış gibi sarılıyor öpüyor böyle şeyler olur tekrar duruşmalara girersin diyor. Geçmiş olsun demiş Kemal Yamak'ta Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanı. Böyle şeyler olur. Devlet zor durumda diyor. Yani sonra devamını. Ya ben oraları iyice anlayamadım. Hakikaten yani kötülüğün düz banalliği böyle bir şey herhalde. Cezaevinden çıktıktan sonra o valisi bu yönetimi, o su bu su er sıkıp öpüp olur canım böyle şeyler falan filan diyor. Onları Hatta... da anlayabilir de gazetecileri anlamak daha onları da. anlayınca onları, onları anlayınca onları anlamak gibi geliyor bana. Çünkü hani e, veya hala Emin Çölaşan'ın gazeteci, önemli gazeteci, bir grup insan açısındansa vatanperver önemli gazeteci falan olması. Neyse benim sinirimi bozuyor olabilir ama bundan öte bir de kompliman da yapıyorlar. Komutanlardan biri, üst düzey. E, efendim ben sizin ailenizi araştırdım, siz çok iyi bir aileden geliyorsunuz zaten diyor. Bütün... Sen... Siz demiyor tabi Ben yani. senin aileni araştırdım Seninki çok iyi bir aile Sen peygamber soyundan geliyorsun diyor Kemal Yamak Çok meşhur Kemal Yamakta Ben de paşam ben Arap değilim ben Kürdüm dedim Böyle şeyleri söylemekten men ederim sizi Diye bağırmaya başladı Ve benden cezaevindeki açlık grevinin bitirilmesi için Tutuklularla görüşmemi istedi diyor filan Evet PKK'ya ne zaman katıldığınız sorusuna da ben hiçbir zaman katılmadım. Diyarbakır'da direnen insanların her zaman kalbimde yeri oldu. Onların anısını kutsal bir emanet olarak saklıyorum ama ben apoculuğa hayır diyorum. Ben hiçbir zaman PKK'lı olmadım demiş. İsveç'te yapılmış bu görüşme onu da belirtelim. Hı hı. Ee, peki ne ne sizi nasıl olmadınız? Bir dönem PKK'nın Avrupa temsilcisi değil miydiniz? Sizi Diyarbakır'dan yurt dışına kim çıkardı diyor. PKK çıkardı. Zaten beni PKK'dan başka dışarı kim kaçırsın ki? O dönemde başka örgütler bana geldi de ben mi onları istemedim demiş. Devam edecek bu çok ağır hakikaten. Ama 12 Eylül'de ne olduğuna dair bu tartışmaların gittikçe yayılarak yapılıyor olmasının gerçekten e, nasıl büyük bir önemi olduğunu ve insanların bunlarla yüzleşmek zorunda olduğumuzun farkına varması gerektiği açık. Çünkü e, bakmakta fayda var bütününe oradaki onbaşıların, çavuşların, erlerin davranışları. İyiler, kötüler o cehennemin o içindeki... melekler de vardı diyor. Evet çok yani hakikaten... Pek çok şey okumakta fayda var. Çünkü bunları da yüzleşip ne olduğunu tam olarak anlamadıkça bunun bir daha ve bir daha olma ihtimali her zaman ortada olacak galiba. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geçelim. İki kritik karar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay pazartesi günü 35. madde için kanun teklifi vereceklerini açıklamış. Hı hı. Ee, bu tabii çok olumlu bir şey değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi bir adım daha ileride ediyor taraf gazetesi de. İktidarı darbelere gerekçe gösterilen 35. maddeyi kaldırmaya çağıran Cumhuriyet Halk Partisi dün bir adım daha atarak önerisini kanun teklifi haline getirip meclise sunacağını açıkladı. Harika. AKP'nin bu noktada geri adım atması çok zor olduğuna göre bu çok hayırlı, çok iyi e, buna benzer şeyleri arttırmak dışında yapmamız gereken bir şey var bilmiyorum. Gerçi zaten e, ben de şey demiş e, demişti ben Önce biraz yumuşak ya daha doğrusu muğlak konuşmaktan evet. sonra başbakan ey getirsinler ya da işte biz ya şimdi konumuz değil ama hemen meclisten sonra Meclisi yeniden açıldıktan sonra onu yapalım demişti ama Cumhuriyet Halk Partisi çok daha iyi hemen şimdi olması hemen çok şimdi. daha iyi. Evet bir, bu arada da önümüzdeki hafta içinde kan teklifi vereceğiz diyor bir de şey demiş yalnız evet Cumhuriyet Halk Partili bir belde belediye başkanının Bingöl'de referandumda evet oy vereceğine ilişkin açıklamalarına da değinmiş. Onu da disiplin kuruluna verip atıyorlarmış. Pardon. Yani şovun parçası olmuş bir belediye başkanının başbakana nezaket çerçevesinde elini çıkması olabilir ama beraber olması. Siyasetinin malzemesi olması partinin kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışını bu doğru. Bari. Yani hani parti siyaseti, siyaseti içinde parti hayır kararı verdiyse... Belediye başkanı veya milletvekili de var Ankara Milletvekili CHP'nin evet vereceğini açıkladı. O da disiplin kurulma sevk edildi. Yani parti siyaseti ve parti disiplini içinde bu kabul edilebilir değil. Ama bu parti disiplinine bağlı kalabilir mi referandumda verilecek? Politika partiyle yapılmaz. Fikirle yapılır aslında. O yüzden bence bunlar kötü şeyler değil. Tabii ki disipline verilmeli, ihraç edilmeli. Parti disiplini açısından bence bir sıkıntı yok. Ama buradan çıkartmak gereken şey... Herhalde parti disiplini ve izan değil biz parti kurulu olmadığımıza göre ee, şey demiş belediye başkanı. Evet mitingine katılan ee, ben Diyarbakır cezaevinden geçtim ben oraları gördüm 12 Eylül anayasasında nasıl hayır değişmesine nasıl hayır diyebilirim ki demiş. Evet diyeceğim çevreme de evet dedirteceğim demiş. Böyle. Evet. Ee, bu arada... Bunlar önemli ama bir yandan da bir diğer önemli şey ise deminki bütün bu Kürt sorunu ne oluyor da niye böyle hakikaten falan filan. Ve bir de İnegöl'deki duyarlı gençler, tatlı gençler, gaza gelen gençler falan filan. E, dün bir de yürüyüş oldu saat 7'de. E, 16 yaşındaki Canan Saldın e, Van'da piknik sırasında kafasından vurulmasıyla ilgili e, başlamış olan hareket bir miktar daha büyüdü. 351 çocuk için dün İstanbul'da yürüldü. Bu şekilde doğrudan e, çatışma falan değil böyle garip durumlarda ölmüş olan 351 tane çocuk var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 351 çocuk bu şekilde bu çatışmanın ortasında öldü. Aynı canan saldık gibi onlar için yüründü. 1989-2010 yılları arasında ölmüş olan 351 çocuk için. Ne oluyor kısmı çok ağır. Gerçekten e, insan cesetleriyle yığılı bir şeyin ortasında durduğumuzun farkında olmadan buna normal diyor olmak gibi bir garip durumla maallüz. Uyan, uyanmak gerekiyor ve uyanılıyor sanki bir miktar ve bir miktar daha. Daha çok konuşacakmışız gibi bunları. Evet bu işte 35. madde ve darbecilerin işte yargılanması falan meseleleri de tartışılırken Şili'den de ilginç bir haber var. Yeni başkanı Sebastian Pinera. Katolik Kilisesi'nden bir talep gelmiş. Ya bu artık silahlı kuvvetlerin insan hakları, ihlalleri, işkence yapanları filan affedin askeri yönetim sırasındakileri diye. Hı hı. Daha sağ kanat iş çevrelerinin başkanı olarak hı hı. seçildi. Reddetmiş başkan. Böyle şey olmaz demiş. Katolik Kilisesi'ne kusura bakmayın demiş. ...cinayet ve insanlığa karşı suçlar gibi cin, affı yoktur. suçların affı yoktur demiş. 3 bin çiğli öldürülmüştü 73 ile 90 arasında en az. Ve 30 bin kişinin de işkenceden geçtiği e, bilinmekte. Pinochet'in faşist döneminde. Ama böyle bir şey aff filan olmaz yargılanacaklar demiş. Bu Biz da, daha yeni yeni... E... Ana akımda, ana akım açısından çok yeni bunlar. Bir aydınlanma yaşayıp, e, Diyarbakır cezaevlerini, 12 Eylül işkencelerini, Cunta'nın kötülüğünü, askeri darbelerin kötülüğünü konuşmaya başlamış durumdayız. Bunlar önemli noktalar, gerçekten tarihi ve e, bunu daha fazla ve daha fazla arttırmak, daha çok sesini çıkartmak, daha kuvvetli sesini çıkartmak için elden ne geliyorsa yapmak gerçekten hem insani olarak gerekti, hem de ülkenin normalleşmesi için hayati. Bunu anlamak gerekiyor herhalde ama. Evet çok yani bunun üzerinde tabii bütün hafta ve önümüzdeki aylar aylar boyunca dur, durma fırsatımız olacak. Türk bu arada da bu şeyler 102 generalin de aralarında bulunduğu 102 subayın da işte şeyi kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 102 sanık için tutuklama kararı verilmesi bugün itiraz edilecek tabii. Ve e, şimdi e, şey de var e, bir de atamalarıyla ilgili de bir kilitlenmeden bahsediliyor. Yok e, terfi ihtimali yok çünkü dava var e, emeklilik ihtimali de pek yok dava sonuçlarına kadar çünkü bu şekilde yapılmıyormuş racon bu değilmiş yani teamül diyor onlar. Evet, listedeki 27 general ve amiral de hapse girerse TSK kontenjan açmazına düşecek diyor. Komutanlar açığa alınsalar bile yerlerini atama yapılamayacakmış böyle bir. Tamam, vekillik dediğimiz sistem bu zaman devreye giriyor zaten. Ayrıca evahlar olsun TSK'nın general açığı var diye suçlu olma ihtimali olan birlerini herhalde görmezden gelme ihtimalimiz yok değil mi? Yok ama işin ilginç tarafı şimdi bunun üzerinde duruyor gazetelerde ya terfi olunamazsa ne olur ki ordu açım olur filan diye. Evet öyle bir şey. Yani zaten hani e, bazı gazete garip garip şeyler duymak bu konuda çok mümkün. Şöyle şeyler duyup görebiliyorsunuz. E, üzerlerine atılan suç falan gibi devam ediyordu. Oradan böylece yazıyorlar. Halbuki e, resmi bir iddianameden bahsediyoruz. Resmi mahkemenin kabul ettiği ve bunun üzerinden yakalama karar çıkarttırdığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve en Türkiye gibi kaosu. askere falan gidip de öyle... Ee, merhaba diye sert bile selam vermenin çok kolay olmadığı bir ülkede bunların olmasından bahsediyoruz Elde odun gibi veri olmadan bu işleri yapmak çok kolay değil Bir yandan da kahramanlaşmanın her noktasındalar hakikaten ee, işte Posta Gazetesi'nde var bugün Kor General Engin Alan Biz hapisten korkmayız Guantanamoğlu gelir gibi ee, Yani neyse ki ve iyi ki ne işkence ne kötü muameleye dair şu ana kadar herhangi bir haber gelmedi Evet. Biz gideriz yatarız İstanbul işgal edildiğinde Atatürk geldikleri gibi giderler demişti ben de öyle diyorum demiş ee, yani neyi neyle nasıl bağladığına dair kafaların gerçekten zorluklar var ama şu korku dediğimiz şey ancak böyle ve böyle pompalanabiliyor zaten bir çeşit işgal altında Türkiye herhalde geldikleri gibi gidecekler o zamana kadar da sabırla Guantanamo olsa yatıyor emekli kor general Engin Alan bu arada da şey ilginç konuşmalar daha çıkmış bu bugün gazetesinin ilk skandalı ortaya çıkardığı ilk skandalle beraber. ihanet dosyası diyorlar ya ona işte şoke edici telefon kayıtları ortaya çıktı diyor bugünkü. Bugün gazetesi insansız hava aracı her onların düşürülmesinin istendiği telefon görüşmelerinde Çarpıcı diyaloglar varmış. Batman'da konuşlu her onların yani sava araçlarının görüntü ve bilgilerinin çok net olduğunu belirtmiş Subay. Mümkünse kullanım dışı bırakmalıyız. Değilse görüntü ve koordinatlarına müdahale edilmeli dediği görülüyor. Geçen olayda zayiat verilmiş. Bundan dolayı ciddi baskı aldım diyor. PKK'dan bahsediyor yani. Ee, subay... Konuyu ilgilisiyle görüşmesini muhatabından istiyor. Üst rütbeli subay da Aslı'nın evine gelme talebini sağlıklı olmaz gerekçesiyle kabul etmiyor. Bu telefona dikkat ediyorsun değil mi diyerek uyarıyor. Ordu içindeki konuşmalar bu. Skandale adı karışan yarbaçeyi gözden uzak tutmak ve soruşturmadan kurtarmak için yurt dışına gönderildiği de gö gün yüzüne çıkıyor diyor haberde. İşte ihanetin ses kayıtları manşet. ...başlıklı haber bunlar. yerbaçe ile iletişimin ise eşi üzerinden sağlandığı teknik takipte anlaşılmış. Diyaloglarda ihaneti ortaya çıkaran MİT'e o nokta nokta çocukları denilerek ağır küfürler ediliyormuş. Şimdi parayı konuşturma zamanı filan... Generellerimiz yardımcı oldu gibi laflarda var. Bu arada tabii politik ortam kızıştıkça ve kızıştıkça e, gerçekten hani çiğlin çirkinliğin e, bini bir paraya satılır hale geldi her iki tarafında da işin. E, bugün akşam gazetesinin manşeti akşam özel patlangoçuyla altın kalpli Ergene Koncu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi gören Ergene Konutluklu Profesör Mehmet Akerat kendisini hayır işlerine adadı. Odasını temizleyen görevlinin kanser çocuğunu te tedavi ettiren haber al. 8 personelin çocuğuna da burs veriyor. Önder Şuşoğlu'nun özel haberi bu akşamda manşet. Ee, altın Kalpli Ergenekoncu manşetiyle Yeni Şafak'taysa Ergenekoncu sesi PKK'dan geliyor. Yine Yeni Şafak pa özel patlangaçlı. Bu da Önder Deli Gözün haberi. Ergenekon'a vurulan her darbe PKK'yı hareketlendirdi. Eee Kürt hareketiyle veya PKK'yla Ergenekon'u bağıntılandırmak için bayağı yırtınan bir haber var. İlginç bir şekilde anlayalım. Doğu Perinçek'in bu e, Öcalan'la yaptığı röportaj zamanında e, Öcalan Perinçek'e çiçek verirken fotoğrafı. Altında Yalçın Küçün e, kalpaklı ilginç fotoğraflarından bir tanesi daha. E, PKK zaman ayarlı eylemlerle karşılık veriyor. Her onlarla ilgili ihanet konuşmasının PKK'nın savunması. Ben böyle bir şey görmedim mesela ama... Biraz çarpıtma durumu var galiba Her halükarda Kendi politikana doğru yontma durumu Ya da gördüğün her şeyi kendine hayır görme durumu iki tarafta da Fena halde devam ediyor Ama bu neyin doğru neyin yanlış olduğunu Görmemeyi ya da ben küstüm oynamıyorum Demeyi gerektirir mi O ayrı bir konu herhalde Cebe koymak lazım zor günler Uyanık olmakta ve sakin olmakta fayda var galiba Evet sakin olmakta fayda var Ama yani çok da hava ya. Bu arada gazetelerin gene manşet ve sür manşetleri, manşette değilse bile sürmanşetlerinde manşetlerinde yeni silah haberleri de hiç eksik değil. Habertürk'te de geleceğin uçağına motor Ege'denmiş. Gurur verici ayrıca yeterince gururlanamayan ve gözleri daha az gören okuyucular için Habertürk şu hizmette vermiş. Uçağın üzerinde işte 8-10 tane ülkenin bayrağı var. Böyle küçük hani yan yana diziyorlar ya pıt pıt pıt, pıt diye. Ee, büyütmüş resmi. Tabii ellerindeki resim kalite olarak düşük olduğu için çamur gibi olmuş. Türk bayrağı falan anlaşılmıyor ama. E, büyütüp patlangaçta göstermiş. Üzerinde Türk bayrağı var. Yazıyor yanında da. Geleceğin uçağına motor Ege'den. Yani küresel bir e, silah konsorsiyumu ve Ege falan. Gerçekten zekice ve zevkli. Neyse. Newsweek'te de Türkiye... Yükselen yıldız. Kapak olmuş. Her şey bir, bir garip ama ben neyin ne olduğunu anlamakta zorlanıyorum artık. Neyse. Sen de hiçbir şekilde tatmin olamıyorsun. Olamıyorum. Belli. Yok, ben de yok. o zaman Rolling Stone'dan I can't get no satisfaction çalarak bu duruma el koyuyorum. Memleketçe birlikte söylüyoruz. <gülüyor> satisfaction. Sir Philip. Michael Philip Jagger'ın doğum günü Mick Jagger diyebiliyoruz 1943'te bugündü asıl onun için çalıyoruz ama günün mana ve ehemmiyetine de bayağı uyabilir Satisfaction. hepinize günaydın günaydın günaydın I can't get low. I can't get no satisfaction I try, I try, I try, I try I can't get no, no I can't get no When I'm driving in my car And a man comes on the radio Telling me more and more About some useless information Supposed to fire my imagination I can't get no No, no, no mm. Hey, hey What I say All right I can't get no Satisfaction I can't get no Satisfaction I try. I try. I try, I try, I try, I try. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and a man comes on and tell me how white my shirts could be, but he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no.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 I can't get no, can't get no. When I'm riding around the world and and then I'm doing this and I'm signing that and I'ma try to make some girl tell me baby, better better come back. Maybe next week, cause you see I'm on a loser's streak. I can't get. I got to say, I got to tell you, I got to tell you, I can't get no 깊갔대